Arkası Yaran Mavi Tren 8. Bölüm Yazan Agatha Christie Çevirerek Radyoya Uygulayan Sevin Sever Yöneten Uğurtan Atakan Efektör Korkmaz Çakar Oynayan Sanatçılar Anlatan Demet Tantuh Herkül Poirot Pekcan Koşar Resepsiyon Memuru Zafer Öztuncer Van Eldon Zihni Göktay Derrick Kettering Erhan Yazıcıoğlu Miray Işıl Yücesoy Grey Alev Gürzap, Mason, Oya Küçümen, Kuşak, Reha Bilgen, Kont, Erdoğan Gemicioğlu. Milyarder iş adamı Van Elden'in kızı Ruth Catherine... ...kocasını sevmemekte ve evlenmeden önce aşık olduğu... ...Kont de la gizlice buluşmaktadır. Durumu son dakikada öğrenen Van Elden... ...kızını kocasından boşanmaya razı eder... ...ve ona çok değerli yakut bir kolye verir... Riviera'ya gitmekte olan mavi trene binen Bayan Catherine o gece trende öldürülür ve mücevherleri çalınır. Babası Van Eldon aynı trende seyahat eden ünlü dedektif Herkül Puaroyla tanışır ve ona kızının katilini bulma görevini verir. Bayan Catherine'in el çantasından çıkan bir mektupta sevgilisi Arma'nın değerli mücevherlerle ve özellikle Bayan Catherine'in Yakut kolyesiyle ilgilendiği ortaya çıkar. Dedektif Puaron'un çabaları sayesinde çalınan Yakut kolyenin tıpatıp bir benzeri Kontölerosun elinden alınır. Ayrıca bu arada Kontölerosun Yakutların hakikisini beraberinde taşıması için Bayan Catherine'i ikna etmiş olduğu da anlaşılır. Ancak onu öldürdüğü kanıtlanamaz, zira cinayet gecesi kont Nisteki villasında bulunduğunu iddia eder. Soruşturma Bakdülün kocası Derek Catherine'in üzerinde yoğunlaşır. ...şimdi hemen postaneye gidip... ...Skotland Yat'ta bir telgraf çekeceğim. Telgraf gayet kısa olmalı. Marky lakabını kullanan biri hakkında... ...öğrendiklerinizi bildirin. Veya buna benzer bir şey. <gülüyor> Bu işte oldu. Şimdi gelelim diğer kozlarımıza. <gülüyor> Bay Venaldin odalarından. Bir telefon edeyim beyefendi. Tabii. Kim diyeyim? Dedektif Herkül Poirot odeyin lütfen. Hay hay efendim. Alo. Bay Venaldin odalarında mı? Dedektif Poirot olduğunu söyleyen bir bay kendilerine görüşmek istiyor. Yukarı gelsinler mi? Peki efendim. Bay Poar'a buyurun. Yukarıda Bay Venaldin sizi bekliyorlar. Teşekkür ederim. Oh, hoş geldiniz. Buyurun lütfen Bay Poirot Hoş bulduk efendim. Nasıl soruşturmanız ilerliyor? Mu? İlerliyor efendim. Biraz sabur gerekli. Ah unutmadan şu kutuya bakar mısınız lütfen? He? Kızım ruta hediye ettiğim ya kutlar. Fakat e, fakat nereden buldunuz bunları? Heyecanlan. Heyecanlanayım e, e, Bay Veyaldın. Bunları kontör laroştan elde edin. Vay katil herif, vay Demek kızımı öldüren kontör laroşmuş Bundan artık hiç şüphem kalmış Aa, Fakat bu yakutlar sizin kızınıza hediye ettiğiniz yakutlar değil ki Hı? Evet sayın Van Eldin. Bu gördüğünüz yakut kolye Hakikisinin güzel bir kopyası Yani sahte Sahte mi? Yanlış anlamadınız efendim Bunlar sahte yakutlardır Hı? Ya Acaba hizmetçi Mason'a bir iki soru daha sorabilir mi? Tabii sorabilirsiniz elbette ...bana meyvesini gönderir misiniz? Peki efendim, hemen buraya göndereyim. Aa, buyurun, buyurun Meysin. Dedik ki Fergül sorularına cevap verir misiniz? Peki efendim. Buyurun, oturun. <gülüyor> oturun buyurun. Konuyu yeni baştan gözden geçirmek gerek. Döne dolaşa hep... ...trendeki adama gelip takılıyor bütün esrar... ...Paris'e varmadan trene bindiğini iddia ettiğiniz... ...uzun boylu esmer şapkalı ve pardesülü adam hakkında... E, ...evet efendim... ...bu adamın Comte de la Ruche olabileceğini iddia ediyorsunuz... ...acaba bu söz ettiğiniz adam... ...Bay Catherine'in kendisi olamaz mıydı? Bilemem efendim adamın yüzünü göremedim... ...sırtı bana dönüktü... Hmm, ...durumu çok iyi anlıyorum... ...Bay Catherine'i daha önce görmüş müydünüz... Hanımınız bayan Ruth Ketling'e hizmet ettiğiniz... ...iki ay içinde demek istiyorum. Bay Ketling'le karşılaştınız mı? E, belli nedenlerden dolayı... ...Bay Ketling eve hemen hiç uğramazdı. Hmm. Bir gün başka bir hizmetçi... ...arkadaşımla birlikte parkta karşılaştık. Hmm. Yanında bayan Miray vardı. Bay Ketling'i bana arkadaşım gösterdi. Peki... ...bu iki karşılaşma size... ...Bay Ketling'in boyu, bosu... ...duruşu hakkında bir fikir vermiş olmalı. Acaba... ...bu yönleri itibariyle... ...Buy Kettering ile kontörlermiş arasında... ...bir benzerlik bulunabilir mi? E, bilemeyeceğim efendim. Soruma cevap vermeden önce düşünün biraz. Her ikisi de uzun boylu... ...esmer, böyle geniş omuzlu değil mi? Evet orası öyle. Hı. İkisini karşılaştırınca size hak vermemek... ...mümkün değil. <gülüyor> e, i̇şler gerçekten dediğiniz gibi geçmiş olabilir. Teşekkür ederim Bayan Mason. Gidebilirsiniz. Ah, ah, ah. He, Gitmeden şu önemsiz... nokta hakkında cevap verebilir misiniz? Şu sigara tabakası Bayan Ketring'in miydi? Hayır efendim değildi ancak ancak ee, Bayan Ruth Ketring'in Kocasına hediye etmek üzere bir sigara tabakası Satın aldığını çok iyi hatırlıyorum hmm. Ancak onu kocasına verdi mi Vermedi mi bilemeyeceğim Peki bayan bilmek istediklerim Bu kadardı <gülüyor> Gidebilirsiniz Ne yani derikten mi Oysa elimizde kontun suçluluğunu Kanıtlayan çalınmış yakutlar var Telaşa kapılmayın lütfen kendi muhakeme tarzı ve metotlarıma göre soruşturmayı derinleştirmekle meşgulüm. Başından beri Kont'un suçluluğunu inkar etmeye yönelik bir yaklaşımınız var Poirot. Şimdi bu durum tam olarak su yüzüne çıkmış bulunuyor. Lütfen Kont'un Yakut'ların neden elinde bulundurduğunu açıklar mısınız bana? Efendim Kont gibi kişiliksiz ve korkak biri... ...müceher çalmak için adam öldürmeye yetecek güce sahip olamaz. Kont'un amacı zavallı kızınızı Yakut'ların tarihçesiyle ilgili bir kitap yazmakta olduğuna inandırarak... ...gerçek yakutları ele geçirmek... ...ve sonra da yerlerine sahtelerini koymaktı. Öyleyse yakutların hakikilerine ne oldu? Biri konttan önce davranarak yakutları eline geçirdi. Ha, konttan önce davranan kişinin şimdi devrik olduğuna mı inanıyorsun? Şimdi değil Bay Ben Eldin. Ta işin başından beri damadınızdan şüphe ettim. ...Paris'ten sonra karısının kompartımanına giren adamın dış görünümüyle... ...aynı benzerliği gösteriyor. Uzun boylu, geniş omuzlu, esmer. Biraz evvel oda hizmetçiniz Mason bu benzerliği kabul etti. Kızım Ruth'u Derek mi öldürdü diyorsunuz? Öyleyse mücevherleri niye çalsın? Damadınız iflasın eşiğine gelmişti. Üstelik kızınız da ondan boşanmak istiyordu. Mücevherleri çalmak suretiyle... ...olaya adi bir hırsızlık süsü vermiş olmayı isteyebilir. Hmm, peki hakiki mücevherler nerede? İşte ben de bu noktayı aydınlatmaya çalışıyorum Bana itimat edin lütfen Ve tecrübelerime karşı biraz sabırlı olun Günaydın Bay Poaro Günaydın Bayan Grey Günaydın Bay Catherine Günaydın Bay Paaro. Şey, Ben gidiyorum Hoşçakal. Ah, ...gitti. Ne harkulade kadın. Gerçekten harikulade bir hanımefendi. Ancak isminizle ...size eski bir İngiliz atasözünü... ...hatırlatmak isterim. Yeni bir aşka başlamadan... ...eskisine son vermek gerek. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız... ...lütfen başınızı çevirip... ...arkanızdaki arabaya bakın. Mirey, Londra'daki dansöz... ...canı cehenneme... ...ondan ayrılalı uzun zaman oldu. Ondan ayrıldığınız doğru. Ancak... O da ayrıldı mı sizden Bu tür kadınlar iki milyonu olan adamın peşini kolay kolay bırakmaz bilirsiniz <gülüyor> O da sizin bileceğinizi <gülüyor> Hayat tecrübelerim bütün kadınların aşağı yukarı aynı hamurdan yoğrulduğunu öğretti bana Bir tanesi dışında tabi Biraz önce size Allah'a ısmarladık diyen Bayan Grey Onun hakkındaki niyetlerim ciddidir Bay Poirot Bayan Grey ile evlenmek istiyorum Tanrı işinizi rast getirsin derim Evet benim de gitmem gerek yapılacak sürüyle işim var Hadi size iyi günler İyi günler Beyefendi sizi görmek isteyen biri var Görüşmek istiyormuş küçük salonu aldım Adı neymiş? Adını söylemek istemedi sizi tanıyormuş Pekala küçük salona gideyim öyleyse Fakat Bu adam Conte Laroche'un da kendisi Ne isteyebilir ki benden Bu ziyaretinizi neye borçluyum sayın Kont? Ortak bir menfaatimiz saklı. Rica ederim kısa konuşun fazla vaktim yok Karınızın ölümü nedeniyle... ...önce bas sağlığı dileyeyim. Bir küstahlık daha ederseniz... ...kabı dışarı attırırım sizi. Karım öldü. Arkasından yapacağınız... ...rezaletlerden de korkum kalmadı artık. Karınız öldü ve siz... ...büyük bir mirasa kondunuz. Size ne bundan? Siz milyonlara konarken... ...polis benden şüphe edip... ...adım adım beni izliyor. Beni hem katil... ...hem de hırsız sanıyor. Oysa yemin ederim ki... ...bu işlerin hiçbiriyle ilgim yok. Sayın Kont... Bu işin yasal yönleriyle sorgu yargıcı ilgileniyor. Bunları kendisine rahatlıkla anlatabilirsiniz. Kanun adamlarını ikna etmek çok zor. Oysa elimde aleyhinize olan önemli kanıtlarım var. Bunları polise açıklamakla vicdani bir görevimi yerine getirmiş olurum sanıyorum. Ne bekliyorsunuz benden? <gülüyor> Mali sıkıntılarım var. Para sıkıntısı çekiyorum. Yüz bin dolarlık bir çek Vicdanımı biraz olsun rahatlatabilir Şantaj yapıyorsunuz demek Koysa ben şantaja falan papuç bırakacak cinsten biri değilim Ne haliniz varsa görün Fakat elimdeki kanıtı bilseniz Benimle bu şekilde konuşmazdınız Neymiş o elinizdeki kanıt Bayan Mirey Aleyhinizde çok önemli bilgilere sahip Yine mi o Cehennem dibine kadar gidebilir Bildiklerini o da sorgu yargıcına açıklasın Hadi Gidiyorum Sadece yüz bin dolar beyefendi Size metelik bile vermeyeceğimi hemen açıklamam gerekiyor Güle güle kon tazrekleri Bu duruma bir son vermem gerek Biri tehdit ediyor öteki şantaj yapıyor Oysa karımla aynı trende seyahat ediyorduk sadece Ortada halehimde hiçbir kanıt yok Hemen gidip Mirai'yi bulayım Bütün işler o yılanın başının altından çıkıyor Bayan Murey. Derek sen misin? Evet benim. Ah bana geri döneceğini biliyordum sevgilim. Senden bir an olsun bile şüphe etmedim. Conte de neden bana gönderiyorsun? Conte de mu? Evet onu. Fakat onu sana ne diye göndereyim? Şantaj yapıp para koparmak için. Ah öyle ya bu tür bir adamdan başka şey beklenemezdi zaten. Sana olanları anlatayım. Geçen günkü hareketlerin üzerine son derecede öfkelenmiş ve kendisine giderek... ...seni sorgu yargıcına ihbar etmesini söylemiştim. Ama merak edilecek bir şey yok. Başka hiçbir açıklamada bulunmadım. <gülüyor> Aklımı bu derecede kaybetmiş değilim. Gel sevgilim, gel canım, güzel başını bir kerecik olsun. Of, beni rahat bırak, aramızdaki her şeyin bittiğini daha önce de söylemiştim. Bu tür davranışın canımı sıkmaya başladı. Demek başka bir kadına aşık oldun he? ...gördüğüm o İngiliz kızı. Evet ona aşık oldum ve onunla evlenişeyim. Başka bir diyeceğin var mı? Var. Karını sen öldürdün. Trenlion'a varmadan biraz önce... ...karının kompartımanından çıkarken kendi gözlerimle gördüm. Hatta biraz daha fazlasını da biliyorum. Sen kompartımandan çıkarken... ...karın öldürülmüştü. Var mı bunlara bir diyeceğin? Artık birbirinden hiçbir şeyi gizlemeyen... ...iki samimi arkadaş olduk sayılır. Öyle değil mi Bayan Gray? Evet iyi iki arkadaş sayılırız. Bu arkadaşlık bana bir tür gurur veriyor Bay Poir'im. Sizin gibi önemli birinin güvenini kazanmak gerçekten güzel bir şey. Bugün park ne kadar güzel. Ya. Her yer rengarenk çiçeklerle dolu. Size ilk andan beri beslediğim güvene layık bir kişisiniz Bayan Gray. Ama... Ya ya ya. Sözümü kesmeyin. Bulunmaz bir insansınız siz Ancak bu cinayete karışmakla olmadık insanlarla da karşılaşmak zorunda kaldınız Ne demek istediğinizi açıklar mısınız? Böyle kapalı sözler bana göre değil Önce şu soruyu sorayım size Bay Van Elden'in sekreteri Bay Knighton için ne düşünüyorsunuz? Kibar bir adam beğeniyorum onu Cevabınız açık ee, Bu konuda hiçbir kuşkuya yer yok Size bir soru daha soracağım hı hı. Eğer saygısızlık kabul etmezsiniz tabii. Rica ederim Bay Poirot <gülüyor> <gülüyor> Benimle <gülüyor> ilgilenmeniz gurur veriyor yalnızca O halde sorum şu Bay Derek Catherine'i seviyor musunuz? Ee, e, e, onu o kadar hasta diyorum ki Ama bu soruma bir cevap değil ki Bence cevaptır Bana öyle geliyor ki Bayan Grey Bazı erkekler kadınların üstünde büyüleyici bir etki yaratmayı başarıyorlar Kont Belarus'tan söz ediyorsunuz galiba Compton çok daha tehlikeli erkekler bilirim ben Bunlar gamsız, cüretkar insanlardır Siz de bu özelliklerin etkisi altında büyülendiniz Ümidim duygularınızın bundan öteye geçmemesi Yerinde kalmasıdır Çünkü sözünü ettiğim adam size karşı samimi duygular taşıyor Kim bu adam? Sevdiğiniz adam basit bir dolandırıcı değil Aynı zamanda bir katildir de İzninizle sizi düşüncelerinizle baş başa bırakayım hem zaten o da buraya doğru geliyor bak <gülüyor> Bayan Grey Ne güzel bir gün O Oyundan geliyorum kumarda bir hayli para kaybettim Kumar kanınıza işlemiş değil mi? Evet Bayan Grey Bu tutkum uğruna farımı yoğumu satmaya hazırım Çok kötü bir şey bu ee, Bayan Grey sizinle önemli bir şey görüşmek istiyordum Bildiğiniz gibi Karımı öldürmekle suçlanıyorum Hayır hayır kaçmayın Sizinle tekrar kim bilir ne zaman karşılaşabileceğim Lütfen dinleyin beni Dinliyorum Bay Katringer Karımla çok mutsuz bir evlilik yaptım Yıllarca acı çektim Ben de kendisine iyi davranmış sayılmam Ancak şuna bütün kalbimle yemin ederim ki Karımı ben öldürmedim Öyle mi? Geçen gün yalan söyledim size Karımın kompartmanına girmediğimi söylemiştim Zorunluydum bu yalanı söylemeyi. Açık açık anlatabilirdiniz her şeyi polisi Anlatamazdım Bayan Grey O zaman karımın katili diye hemen tutuklarlardı beni Oysa olaylar şöyle gelişti Dansöz Murray karımın Conte Lerouche'la buluşacaklarını haber vermişti bana. Gizli gizli karımı kolluyordum. Kompartmanına girdiğimde onunla son kez anlaşmak, işi tatlı bir sona bağlamak istiyordum. Oysa içeri girdiğimde onu yatağında yüzü duvara dönük bir vaziyette uyuyor buldum. Bir an uyandırmayı düşündüm sonra vazgeçtim. Garip bir ön seziyle kompartmanından çıktım. İşte hepsi bu. Trenat oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz.